Medare teessüftür ki hem eski hem mahrem hem hakikatlı olan işarat-ı seb'ada bir iki cümleye ilişip müsaderesine ve bize suç yapmaya çalışmışlar. Halbuki o hakikat o kadar kuvvetlidir ki bütün beşeriyete ve dünyaya ilan edilecek bir maslahatı hayatı ictimaiyedir. Dünyada en büyük ahmak odur ki dinsiz serserilerden terakkiyi ve saadet-i hayatiyeyi beklesin. Böyle ahmaklardan mühim bir mevkiyi işgal eden birisi demiş ki: Biz Allah Allah diye diye geri kaldık, Avrupa top tüfeng diye diye ileri gitti. Cevabul ahmak es-sükût böylelere karşı cevap süküttür. Fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht gafiller de bulunduğundan deriz ki: Ey biçareler! Bu dünya bir misafirhanedir. Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse, bin defa Allah Allah demek lazım gelir. Mu'ci bir hayrettir ki, 16. lemada bizim lehimizde olan bir cümleyi aleyhimize çevirip, o kıymetler menfaatili risalenin müsaderesine meyil göstermişler. 16. lemadan, harp belası bizim hizmet-i Kur'aniyemize mühim bir zarardır. Kadiri i külli şey, bir dakikada bulutlarla dolmuş cev havayı süpürüp temizleyerek, Sema'nın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi, bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları izale edip, hakaiki şeriatı güneş gibi gösterir. Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin, o vakit kendi kendine iş düzelir. Madem ki sizin elinizdeki nurdur, nurdan zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyat tavsiye ediyorsunuz? Bu suale karşı muhtasar cevabım şudur. Baştaki başların bir kısmı sarhoştur okumaz, okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemek için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazımdır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, ihtiyat etsinler, na ellerine hakikatları vermesinler denilmektedir. Tesettür, Kur'an'ın emri ve çok kuvvetli cevabı verilmiş, ve eski yazılmış ve cezayı çektirmişken yine suç yapmaları ve ihtiyar lemasından gayet kıymetli ve herkese menfaatli ve rehberde yazılmış bir hakikatin yalnız başını yazıp bir suç mevzu diye müsaderesine yürümek gösteriyor ki medarı tenkit bir şey bulamıyorlar. 24. lemadan tesettür hakkında tesettür Kur'an'ın emri olduğunu izahtan sonra Mesmuatıma göre merkezi hükümette çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor denilmektedir. 26. lem'a ihtiyarlar hakkında Ankara'nın eskimiş kalasının başına çıktım. O kalâ tahaccür etmiş hadisatı tarihiye suretinde bana göründü. Benim ihtiyarlığım, kalanın ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı devletinin ihtiyarlığı, hilafet saltanatının vefatı, bana gayet hazin geldi. Firkatli bir halet içinde, geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın tepelerine baktım. Mazi, teselli yerine dehşet verdi. İstikbal benim ve emsalimin ve nesle âtinin büyük ve karanlık bir kabri suretinde göründü. Hazır günüme baktım. ''Ölümle bir hareketin mezbuhanenin ızdırabını çeken, cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü.'' denilmektedir. Onlar, bunu çok takdir etmeleri lazım iken, tenkit etmişler, suç mevzu yapmışlar. Darül Hikmet-i İslamiye'de aldığım maaştan çoğunu sarf etmiştim. Az bir kısmını hacca gitmek için sakladım. O cüz'i para, iktisat ve kanaat bereketiyle bana kâfi geldi. Yüz suyumu döktürmedi o mübarek paradan biraz daha var deniliyor. 22. lemma mahrem işaretli ve en has ve halis ve sadık kardeşlerime mahsustur, kayıtlıdır. Birinci işaret, sen ehl-i dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki onlar her fırsatta senin ahiretine karışıyorlar? Bu suale cevap verecek, Isparta vilayetinin hükümeti ve bu vilayetin milletidir. Şefkati imaniyeden gelen bu masumane ve halisane, ve hayretkârâne ümit ve arzu ve temenniyi bir suç tevehüm edenler, elbette kendileri suçludurlar. Said imzalı bir mektupta, yedi yaşından on yaşına kadar masum çocuklar, faytonla gezdiğim vakit, beni görünce koşuşup ellerime sarılmalarının hikmeti nedir diye hayret ediyordum. Birden ihtar edildi ki, küçük masumlar taifesi bir hissi kable vuku ile Risale-i Nur'la saadet bulacaklarını, ve tehlike imanîyelerden kurtulacaklarını hissettiklerini anladım denmektedir. Bu fıkra başta lehimde ve ahirde bir arzu ve bir temenni iken suç saymak insaftan hariçtir. Bir kısım ayetler ve hadislerin müttefikan bu asırda bir hakikati nuraniyeye işaret ettikleri ve ahir zamanda gelecek bir di ekberi gösterdikleri ve o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en ehemmiyetlisi imanı kurtarmak olduğu ve şeriatı ihya ve hilafeti tatbik gibi çok geniş dairede hükmeden bu iki vazifesini nazara almamalarının zararsız olduğu fakat nurun muarızlarının hususan siyasi taifenin kenkidine ve hücumuna vesile olabileceği, onun için kendisinin müdakkik kardeşimizin Risaleci'nin bir kısmını ve bazı cümlelerini kaldırıp tadil ederek göndereceği yazılıyor. Sayit Nursi imzalı bir mektupta Darul Fünûn'a inkılap eden Harbiye Nezareti'nin kapısındaki İnna fetahna leke fethen mubin ve yansurukallahu nasran aziza hatt-ı üzeri mermer taşlarla kapatılmışken meydana çıkarılması şimdi yeniden hatt-ı Kur'aniye bir numune-i müsaade ve Risale-i Nur'un takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversitenin bir nur medresesi olmasına işaret olarak gösterilmektedir. Tekbiratül ül Hüccac mektubumda hakikat ve izahıma karşı tenkitlerine, Hüsrev'in ahirdeki haşiyesi tam cevaptır. Sayiden en Nursi imzalı Tekbiratül ül Hüccac Arafat başlıklı mektupta, nurun ehemmiyetli bir kısım şakirtleri, pek musırrane olarak ahir zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Sen de onların fikirlerini mısırrâne kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Bu bir tezattır. Hallini isteriz diye sormaları sebebiyle onlara cevap olmak üzere bundan sonra gelecek Mehdi-i temsil ettiği kutsi cemaatin şahs-ı manevisinin üç vazifesi olduğu bunların imanı kurtarmak hilafeti i Muhammediye aleyhissalâtu vesselâm ünvanıyla şair-i İslamiye'yi ihya etmek İnkılabatı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniyenin ve şeriat-ı Muhammediyenin Aleyhissalatu vesselam kanunlarının bir derece tatile uğramasıyla o zat bu vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Nur şakirtleri birinci vazifeyi tamamiyle Risale-i Nur'da gördüklerinden ikinci, üçüncü vazifeleri de buna nispeten ikinci, üçüncü derecededir diye Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakke ediyorlar. Bir kısmı o şahs-ı manevi'nin bir mümessili olan icare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi ona da veriyorlar. Hatta evliyanın bir kısmı kerâmeti gaybiyelerinde Risale-i Nûru aynı o ahir zamanın hidayet edicisi olduğu bu tahkikatla tevil ile anlaşılır diyorlar. İki noktada bir iltibas var, tevil lazımdır. Birincisi ahirde iki vazife Gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller. Fakat hilafeti Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ve İttihad-ı İslam avamda ve ehli siyasette hususan bu asrın efkârında o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibarıyla ahir zamanın büyük Mehdisi unvanını almamışlar. İkincisi ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacak. Gerçi manen ben Hazreti Ali'nin radiyallahu an bir veled-i manevisi hükmündeyim. Ondan hakikat dersini aldım ve Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam bir manada hakiki nur şakirtlerine şamil olmasından ben de Ali Beyt'ten sayılabilirim. Fakat nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik, şahsiyet, şahsi makamlar etmek, Şan-ı şeref kazanmak olmaz. Nurda ihlası bozmamak için, uhrevi makamat dahi bana verilse, bırakma kendimi mecbur bilirim diye, yarı muvafakat şeklinde bir cevap verilmekte, haşiye. Ey insafsız heyet! Bundan daha keskin red cevabı nasıldır? Nur talebeleri namına, hüsrev ve bu mehdilik teklifi, açık ve kesin olarak reddedilmemektedir. Bu fıkradaki hadiseler, vaka mutabık ve acib bir tarzda. Beni mahzun etmeyiniz, zemin hiddet eder dediğimden, üç dakika sonra zelzele olmasını, hayret ve taaccüble tahsin etmek şefkatin iktizası olduğu halde, medarı tenkit olamaz. Dört saat ifadesi alınıp sıkıntı çekmesinden on saat sonra, adeta aynı zamanda iki milyon lira zarar veren Maarif yangını gösterdi ki, Risale-i Nur belaların def'ine bir vesiledir ki, ''Nurlara hücum edildi, bela yol buldu, geldi'' denilmektedir. 141 numaralı mektupta, dört buçuk saat ifadesi alındıktan sonra, Ankara'da marif dairesinin ve otomobil garajının, İzmir'de bir fabrikanın, Adana'da büyük bir binanın yanmasından bahisle, bunun bir tesadüf olmadığı ispata kalkışıldıktan sonra, ''Beni risalelerimden mahrum etmeyiniz. Yoksa hem bana, hem bu vatana yazık olur, zemin zelzele ile hiddet eder, dediğinden üç dakika sonra, üç saniye devam eden zelzele, zeminin hiddeti ve ateş ile ma'rif dairesini sarması, mahkemece dört defa ispat edilen, çok defa zelzelenin Risale-i Nur'a ve şakirtlerine taarruzları zamanında gelmesi tesadüf olamaz. Risale-i Nur'un bu memlekette, belanın define vesile olduğu çok hadiselerle tahakkuk etmiştir denilmektedir. 147 numaralı mektupta, bu defa bize hücumların aynı zamanında kış çok hiddet etti, şiddetli soğuk ve fırtına ile havanın kızdığı gösterdi ki, hücumların durmasıyla ve nurcuların ferahlanmasıyla, zemherir günlerinin Nevruz günleri gibi gülmeye başlaması ve marif dairesinin yanması küllî bir tokattır. Tebrik ve aferin ile mukabele edilecek bir hale itiraz nazarıyla bakılmaz. Bu defa bana mahkemede sordukları çok manasız sualler içinde ne ile yaşıyorsun dediler. Dedim ki, iktisat bereketiyle, bir vakit Isparta'da bir Ramazan'da bir ekmek, bir kilo torba yoğurdu, bir kilo pirinç ile yaşayan bir adam, maişet için dünyaya tenezzül etmez ve hediyeyi de kabul etmeye mecbur olmaz dedim. Zübeyir'in mahkemede okuduğu müdafası gibi, parlak metiyesi inşallah onları takdir ve tahsine sevk etmiş ki, taaccüble kararnamede yazmışlar. Zübeyir Gündüzalp'in daktilü ile yazdığı Gençliğimiz hak ve hakikati öğreten malumat ve en yüksek ahlak istiyor adlı bir formasında 10. sayfede Risale-i Nur 20. asrın Müslümanlarını ve bütün insanları koyu fikir karanlığından kurtarmak için müellifinin kendi ihtiyariyle değil büyük yaratıcımızın ihtariyle yazılmış bir şaheserdir. 12. sayfede Risale-i Nur'a hizmet eden birisine denilse, Risale-i Nur yerine şu kitapları kopya et de Ford'un servetini sana vereyim, o Risale-i Nur satırlarından kaleminin ucunu bile kaldırmadan şöyle cevap verir. Dünya servet ve saltanatının hepsini verseniz kabul etmem. 15. sayfede Dürüst fikirli yazarlara bağlılığımızın derecesi yüz ise, Bediüzzaman gibi dünya ve ahiretimize rehberlik eden büyük bir şahsiyete bir kentrilyondur, sonsuzdur. 12. sayfede, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, asrın içtimai ve ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş içtimai illetleri tedavi edecek şekilde, Kur'an-ı Hakîm'in hakikatlarını ilahi bir emirle bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. 44. sayfede, zaman bu risaleleri bir sene okuyan bu zamanın mühim bir alimi olabilir demiştir. Evet, öyledir. 54. sayfede, Risale-i Nur okuyan hakimlerin isabetsiz karar verdikleri görülmüyor denilmektedir. Bu gelen parça, tam lehimde ve aynı hakikat iken, kararnamede suç mevzuları içine konulmamalıydı. Ahmet Feyzi'nin eserinin bir kısmını tadil ettiğini, fakat bir kısmının da aceleye geldiğinden tadil edemeden gönderdiğini, dine ve terbiye-i Muhammediyeye zehir diyen Saraçoğlu'nu bırakıp, hakikatı Kur'aniyeyi güneş gibi gösteren sirac nur ile münakaşa etmek, onun müsaaderesine yardım etmek demek olduğunu beyan ediyoruz denmektedir. Mahkemeye tarihsiz, ibraz ettiği bir müdafasında neticeden, kendisinin ve şakitlerinin siyasetle iştigal etmediklerini, tecavüz olarak gösterilen yazıların mahrem olduklarını, vicdan ve tefekkür hürriyeti mevcut olduğunu, bunların bazı kanunları tenkit mahiyetinde de görünse, suç teşkil etmeyeceğini, ele alınan birçok risalelerin eskiden yazılmış olduğunu, bilirkişi tetkikatından geçerek, zararsız bulunduklarının tespit olunduğunu, evvelce de, Eskişehir mahkemesinde bunlardan dolayı mahkumiyet kararı verildiği gibi, Denizli mahkemesinde de beraat ettiklerini, artık bir daha aynı suçtan dolayı mahkeme edilmelerinin doğru olmadığını, kendisinin ve gerekse nur şakitlerinin şimdiye kadar asayişi bozacak hareketlerde bulunmadıklarını, 5. şuada isim tasrih etmemesine ve maksadının sadece ihbardan ibaret olmasına göre, bunların da bir suç teşkil etmeyeceğini ileri sürerek savunmuştur. Bu numunelere daha kıyas edilsin. Sait Nursi